وَالسَّمَاءِ <gülüyor> وَالطَّارِقِ Göğe ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. <gülüyor> Hiçbir kimse yoktur ki, Yanında bekçi bir melek bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün. O ben ile göğüs nahiyesinden çıkan,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 o kafirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir.''